Babil'den sonra don't worry my brother in this world. Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gülçay türküler Süleyman durdu. Saat varmadan Hey Süleyman durdu. hey Bilsen ki kaymakçı kahvesi mezar olacak sana Gider miydin hiç? Suna boylu dudu dilli sevdiğini kor gider miydin? Sırma saçlı kara gözlü sevdiğini yakar mıydın? Ya anan ya baban Biricik oğullarını bile bile ateşe atar mıydı hiç? Neyse ne Olmuş bir kere Olanla ölene çare yok derler Çaresi şu ki Gönlü razı olmuyor insanın Gencecik dal gibi Süleyman'ın pisipisine pisine gidişine Olay halkın diline başka yansıyor Derbent deresinden alıp Kaymaklı kahvesine türküleşiyor halkın dilinde. Söylenip günümüze dek geliyor türkülerle. Sevdiği uğruna can verir Süleyman ya, Cavur Ali'nin de ettiği yanına kalmaz. Zaptiyeler basar dağda bir gün. Delik deşik ederler Ali'yi de. Kaymakçı kahvesinde masa kuruldu türküsünün öyküsünü Alp ökenin sesinden sunduk. Sevgili dostlar Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay teknik masada arkadaşım Barış Demirel ile birlikte radyonuzun başında keyifli bir saat geçirmenizi diliyoruz. Sizleri bilmem ama radyo benim için hayat demektir. Güne radyoyla başlıyorum gün boyu kulağım radyomda ve uykuya geçmeye çalışırken yine radyom başucumda. Bendeki bu radyo hastalığı rahmetli dedemden kalma çocukluğumuzu bize zehir eden bu tonton ihtiyar ajans haberleri başlayınca oyun oynamamıza izin vermezdi. Kuzenlerimle birlikte dedemin dizinin dibine oturur o büyülü kutudan seslenen kadınların erkeklerin henüz ne anlama geldiğini bilmediğimiz laflarına kulak kabartırdık. Televizyonların henüz hayatımıza hükmetmediği 1960'lı yılların sonunda TRT'nin Orta Dalga'da yayınlanan radyo programları vardı. Sevgili dedemin başlangıçta beni kızdıran ısrarıyla radyo tutkusu yavaş yavaş beni de sarıp sarmalamaya başlamıştı. Türküler, fasıllar, işte ajans haberleri, arkası yarın, radyo tiy tiyatrosu derken 20 yıldan bugüne açık radyo ile devam eden radyo tutkusu ve keyfi. TRT'nin yayınları bir saatten sonra bitince radyonun ön panelinde gezinerek uzak diyarlara doğru yolculuğa çıkmanın hazzını da o günlerde keşfetmiştim. Dünyanın sadece bizim evden ve köyümden ibaret olmadığını öğrenmek, işte radyo parazitleri arasında başka bir evrenden geliyormuşçasına odaya dolan sesleri, müzikleri yakalamaya çalışmak çocuk ruhumda tarifi imkansız bir merak ve keyif duygusu yaratıyordu. Bugün yaşamının önemli bir bölümünü türkülere adamış bir radyo emekçisi, sevgili abim Yaşar Özürgüt program konu. Hoş geldiniz Yaşar abi. Sağ olun, hoş bulduk. Ee, türkülerle çok küçük yaşlarda tanıştınız. 1964 sonrasında devlet kurumlarında çalıştınız ama bürokrasiye ısınamadınız ve 1970'te teritinin açtığı sınavı kazanarak. ...1971'de söz yayınları prodüktörü olarak TRT'de göreve başladınız. İşte TRT'de 1981'e kadar programlar yaptınız. İşte aynı zamanda daha güzel bir yaşam umuduyla siyasi çalışmalarınız da oldu. İşte TRT der, Barış Derneği, e, Disk. Sonra 12 Eylül ve 1991'e kadar süren mültecilik... E, hayatınız e, ve bugüne kadar gelen mücadeleyle geçen uzun bir ömür. E, kısaca yaşam hikayenizden başlayalım mı? Evet. evet. Teşekkür ederim. Özetledin zaten. <gülüyor> evet. Abi. Şimdi ben bir köy çocuğuyum. Ceyhan Merçme köyde doğumluyum. Türkülerin e, <gülüyor> Bendeki izi babamla başlar. Hı hı. Diyarbakır'dan gelme, Çukurova'ya yerleşmiş bir Zaza kökenli birisiydi. Kaval çalardı. Hı hı. Halk e, halk türkülerinin izi sanıyorum çocuk belleğimde öyle yerleşti. Daha sonraki süreçte TRT sınavını 2000 kişi katılmıştık. ...işte 1907, geniş bir kadro. 1970'te. Evet, 70'te. 71'e kadar çeşitli kurslardan geçerek e, sınavlardan geçerek söz yayınları prodüktörü olarak Ankara Üniversitesi'ne göreve başladım. E, aslında bir kısım arkadaşlar televizyona ayrıldı. Ben kim, hep Kim vardı mesela? Bugün tanıdığımız isimler var mı? Evet tabii U, epey. U, U, Uğur Dünler'di sanıyorum değil mi? Tabii, hı, Uğur var, hı. epey arkadaşımız var oradan. Dün Siz bizim, radyoya. Ben radyoyu yayledim. Çünkü e, aslında şöyle bir Örneğim var o radyo ilgisi nasıl başladı. Bir gün köyde bir çukuru aharası ile bitişiktir. Ee, orada elektrik vardı. Ee, bir aile ziyaretine gittiğimizde radyoyu tanımıyorduk köyde. Bir radyo orada gördüm ve maç anlatıyordu. <gülüyor> Fenerbahçe-Gazısaray maçı hiç unutmuyorum. Orada radyoyla tanıştım. Esti ile plan tanıştık. Daha sonra e, köyün bakkalı e, Vidor marka bir radyoyu kucaklayarak bizim eve getirdi. Böyle bereç pille yayınlanan işte günün belli saatlerinde ajans vardı. Ondan sonra çok yumuşak bir ses, e, yurdun sesi, buyurdun sesi e, olarak e, rahmetli. ...Sarı Sözen'in hmm. yumuşak Muzaffer sesi... Sarı ...Muzaffer Sarı Sözen'in sesi... ...o benim... ...belliğimde yer etmiştir... ...gerçekten... ...çünkü... E, ...çocuktum ama şunları anımsıyorum... ...Karadeniz türkülerini... ...örneğin tekrar tekrar... ...çünkü öğretiliyormuş... ...daha sonraki süreçte radyocu olduğum dönemde... ...çeşitli... E, ...büyüklerimiz... ...özellikle Muzaffer Akgünler Man ile yaptığım konuşmalarla... ...onlar netleşti... E, ...meğer... ...ulus devletin kurulma sürecindeki... E, ...müzik açığını... ...sanıyorum kültürel... E, ...bütünlemeyi... ...Sarı Sözen kendi bulgusuyla mı... ...yoksa mevcut yönetimin bir... E, ...görevi olarak mı... ...algıladı? Çünkü... ...Karadeniz türküsünü ancak... ...Karadenizli bilirdi, Çukurova türküsünü... ...Çukurova olabileceğiz ama ben bir... ...Çukurova çocuğu olarak... Hı hı. Onun anlatımıyla tekrar tekrar verilerek Karadeniz türkülerini öğrenmiş oldum. Böylece başladı ilgim. Sonra 1970. Sınavda dolayısıyla ben radyoyu yayıladım. Öyle bir başlangıç oldu. Ama radyoya başladığımızda söz yayınları prodüktörlüğü önemli bir şeydir, görevdir TRT'de. Ee, biz 15 arkadaş radyoya ayrıldık, 15 arkadaş da televizyon ayrılmıştı. Hı hı. Abdullah Yılmaz adında e, ilk Türkü öykülerini radyodan yayınlamış olan bir arkadaş Fatma e, ile beni iki prodüktör arkadaşı şeye gönderdi, arşive gönderdi. Gidin orada halk müziği dinleyin dedi. Biz tabii çıktık yukarıya, bantları takıyoruz, dinliyoruz, notlar alıyoruz filan. Ondan sonra diğer arkadaşlar programlarda görevlendirildi. Bir söz yayınları prodüktör olarak atanmış insan halk müziği dinliyor. Böyle bir hafta filan bu işi yaptıktan sonra geldik dedik yani bizim eksiğimiz ne? Fatma Köyoğlu ile birlikte, o günkü adıyla... Fatma laik. Ee, daha sonra Ateşköy'ün eşi oldu. Dedi ki siz devam edin. Yani bir sorguladık biz mi, eksiğimiz mi var filan. Hiç böyle ödün vermek için siz devam edin. O işi yapın filan dedi. Biz notlar aldık. Bu şeydi yani gerçekten çok önemli bir materyalin günü geldiğinde dışa vurumu programlarımıza yansımasıydı. Ve o aldığımız notlar daha sonraki yayınlarda Çok işimize yaradı Örneğin e, Hala aklımda olan THMC 217 numaralı bant. Ne ağlarsın benim Zülfü Siyah'ım bu da gelir bu da geçer ağlama Daha sonraki günlerde Bir anıya Neden oldu onun öyküsünü yazdım sonradan, Evet. Olay böyle gelişti yani Kaç yıl kaldınız TRT'de TRT'de evet 1980 arefesinde 79'a kadar e, fiilen Sözeyner prodüktörlüğü yaptım. Sadece radyocu değildiniz ama değil mi? Yani işte örgütlenmede de yer aldınız. Yani evet. Demokratik kitle evet. de örgütlerinde görev aldınız. Evet. evet. sen de bahseder misiniz? Radyo. Evet eder. Ve... Radyo Yayıncılar Derneği vardı. Girişimize yardımcı olan Abdullah da o zaman başkanı. Bizim sınav kazanmamızda derneğin de etkisi olmuştu. O dernek zaman içerisinde sadece Yayıncılar Derneği'ydi. Daha sonra tüm TRT çalışanlarını kucaklayan TRT DER'e dönüştü. O süreçte ben Erkan Oyal başkanlığımızı yaptı. Ben TRT DER Genel Sekreterliği yaptım. Bu 80-12 Eylül'e dayalı günlere kadar sürdü. 80'de e, işte Sür, günler yaşadınız değil mi? Tabi o Riyade arada İstanbul epey. Şuna... O epey işte bizim e, şey gibi böyle hani belli insanlar vardır. Yaşar Özürkü, Turan Dursun, Hı -hı. Turan Sabuncuoğlu, Süleyman Ayberkin, diğer üç arkadaşımız maalesef şu anda yaşamda değiller. Böyle bir sürgünler yaşamıştık. Benim de işte Taş dönemi deriz biz Taş Devri, <gülüyor> Yalçın Taşlar, Karataşlar döneminde Hı -hı. Diyarbakır sürgünün olmuştu. Turan Bey Erzurum'a sürülmüştü, yanılmıyorsam ya da Trabzon'a. Turan Sabuncuoğlu vardı, o da şeye Van'a sürülmüştü filan. İşte Diyarbakır'a gittik, araştırma yapılma gibi bir hedef konmuştu. Köylere çıktık, sesler aldık falan filan. Ama asıl amaç radyodan uzaklaştırmaktı. Sonradan ben bir açığını buldurak çünkü eşim de o zaman e, iş müfettişi olarak çalışıyordu. Onda da Yozgat'a sürmüşler. Evet, Çocuğumuz abi. yalnız kalmıştı. Hı hı. Radyo müdüründen yıllık iznimi aldım. Diyarbakır'dan Ankara'ya geldim. Ben Ankara'da gören yönetim bu defa Erzurum sürgününü çıkardı. Danıştay'a başvurmuştum. O süreçte ikisi birleşince hı hı. E, yürütmeyi durdurma kararıyla radyoda kaldım. Tabii... Bu bir şey yani e, o dönemde herkes e, Türkiye'de çok dalgalı e, siyasi yapılar vardı. Hı hı. 12 Eylül'e dayalı günlere kadar e, Ammeyansı'na gittim o arada. Karataş dönemlerini öyle geçirdim. iki yıllık bir master programı alarak. Sonra 79'da e, uzman olarak bir yere atandım. Hı hı. O atanma döneminde de Gülüzar, Erkan Oyal... ...Yılmaz Dağ Devre gibi... Hmm. ...bütün TRT'ni, Kalbürüst'ü... ...yayında bulunmamasını istedikleri insanlar... ...orada toplamışlardı. Böyle bir yaşam... ...daha sonra da 12 Eylül... ...yurt i̇şte dışı Eylül de... hikayeniz başladı. Evet. Orada devam ettiniz mi radyoculuğa İsveç'te? Evet... E, ...İsveç Radyosu'nda geçici olarak... ...6 ay çalıştım... E, ...dil... ...sorunu vardı... ...işte o, o dönemde de... ...özel radyolar... ...orada... Yerel radyolar vardı. Bir yerel radyonun kuruluşuna katıldık. Buradaki TRT'den arkadaşlarım her hafta bir saatlik bir programdı. Hasan Alp bir arkadaşımız vardı. İzmir Radyosu Program Müdürü. O haber geçti bize. Onu sürdürdük. Böyle bir göçmenlik mültecilik dönemini atlatmaya çalıştık yani. Peki yani genç radyo programcılarına öneriniz nedir yani? Var mı söyleyeceğiniz şeyler? Vallahi, deneyimleriniz? Evet, yani şunu şunu söyleyebilirim. Çıkıyor. Yeni kuşaklar tabii ki bizleri çok açtı, ee, çok o, renkli, çok o, çeşitli yayınlar dinliyorum, kulağımlara diyorlar uyurum ben. Ben de. Öyle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla e, çok söyleyecek, kitap seçecek bir şeyim yok. yok. Ama yani. söylemem gereken belki bir şey var. Hı. Ben e, neden radyoyu yeyledim? Yani Hı. radyonun ...televizyona göre... ...farkı, farkı neydi... Ee, ...Turgut Özakman... ...o zaman TRT'de... TRT'de ...radyolardan sorumlu... Ee, ...sanıyorum... ...genel müdür yardımcısı... Yani, si, ...daire başkanıydı veya... ...onun e, kurs aşamasındaki... ...dersleri daha ayrılmamışken... ...radyoculuğu şöyle... ...özetlemişti bana... ...bize yani pardon benim notlarım hala durur... ...ve çok büyük etkisi vardır bende... Ee, radyo e, mikrofonu ile verici arasında yani e, program yapımcısı ile dinleyici arasında bir e, kanaldır. Bu kanalın başında oturan yazısıyla e, araştırmasıyla tabii ki önce e, sonra metniyle ...stüdyoya girerek teknisenin katkısıyla... ...ses alırken o da bir ustalık işidir... ...sonra da montaj tekniseninin ...katkısıyla... ...müzikti, esti, röportajdı... E, ...ses düzeyiydi... ...modülasyonuydu... ...gerekenleri katarak... ...ulaştıracağı bir üründür... ...program böyle bir üründür... ...şimdi bu ürünün... Al, ...algılayanı... E, ...onun... ...beyninde bir imaj yaratılıyor... Yani diyelim Doğru. ki türkü öyküsü anlatıyorsunuz. Hı -hı. Bu türkünün öyküsünü anlatırken... ...televizyonda anlatırsanız... Hı -hı. ...televizyon yapımcısı bir kahraman koyar oraya. O kahraman sahtedir aslında. Hı -hı. Onu oynayan bir e, artist vardır. Hı -hı. Ama e, radyoda siz eğer <gülüyor> meramınızı... ...metne iyi dökerseniz... ...teknisyeniniz iyi ses alırsa... Hı -hı montajcınız iyi montaj yaparsa müziklerinizi iyi kullanırsanız e, sinyalden çıkış sinyaline kadar Hı -hı. anlatıcınız onu iyi aktarırsa ne derece aktarsa aktarsın Elbette sizin beyninizde var olan imaj dinleyicinin beynine tam yüz ulaşmaz kendi değerli Tabii ki tabii ki, tabii ki Tabii ki Tabii ki yani bir defa Tabii ki ben e, bir program düşünmüşsem ...bana ait bir öneridir. Ben onun kanavesini hiç yorumunu yapıyorum Hı -hı. falan. Tabii ses unsuru giriyor ama... ...ne kadar anlatırım ben. Benim Örneğin sunacağını sanıyorum. Hı -hı. Alp Öyke'nin dinlettiğiniz... Hı -hı. ...öyküsünde... E, ...belki gizlidir Hı -hı. benim... E, ...o maceram. Benim programlarımı okuyordu. Abdullah programlarını... E, ...Rüştü Asyalı okumuş Hı -hı. vaktiyle. İkisinin de sesi gerçekten... ...türkülere çok iyi oturan. E, böyle bir... O sese göre metin yazardım. E, Turgut Özakman'ın söylediği bir şey daha vardı. Eğitim yayınları için konuşuyorum. Eğitim yayınları prodüktörlerine tavsiyesi şuydu. Siz köye yönelik program yapacaksınız. İşçiye yönelik program yapacaksınız. Bu dinleyicinizin algısı... ...yani köylünün kullandığı fiil adedi 28'dir. O da günlük ihtiyaçlarıdır. Yemek, içmek, yatmak, sürmek gibi günlük ihtiyaçlarıdır. Hı hı. Dolayısıyla... Karşıya ulaştıracağınız mesajı en kısa sözcüklerle ki ben genelde işte üç kelimeyi, üç sözcüğü çok fazla aşmayarak gerektiğinde elbette ki kullanmak gerekiyor. Ama işte noktalı virgülden bilmem neye kadar onu düşünerek o programa yükleyeceğim mesajı daha kısa cümlelerle Hı -hı. aktarırdım. Tabii Hı -hı. ki bir şey daha söylerdi. Hı -hı. Ee, hiçbir zaman sözlerinizi 10 dakikayı geçmeyecek Hı -hı. şekilde e, kesin ve araya müzik girsin, röportaj girsin, es girsin. Aksi halde dinleyen radyonun düğmesi çok kolay öyle, kapatılır demişti. Evet. Aslında benim Babil'den sonra programı da sözel bir program değil. Ağırlıklı müzik dinletiyor. Evet de bu, sizin e, Türkiye öyküleri projeniz var. Öykülerle türküler. İsterseniz hem ona geçelim hem evet, de evet. Türkler dinletelim dinleyicilerimizi. Tabii ki kısaca tabii anlatır mısınız o projenin nasıl başladığını? Bugün hangi aşamada? Yani öyküler ve türküler projenizin şu anki Evet. Yani onu durumu nedir? Tabii onu açıklayabilmem için ya da anlat, aktarabilmem Hı. için e, benim Türkiye bakışımı Bakışıma kaynaklık eden e, kişilere anmam gerekiyor. Hı. Başta e, gerçekten e, rahmetle anacağımız e, Sarı, Sözen. Muzaffer Sarı Sözen. Muzaffer Sarı Sözen. Sonra Ruhusu ve Mahsuni. Benim üç <gülüyor> temel taşımdır, <gülüyor> üç köşe taşımdır. Hı hı. E, Sarı Sözen at sırtında, eşek sırtında Türkiye'yi dolaşarak 10 bin civarında türkü derlemiştir. Ve yurdun sesi e, programları ile kurduğu, 1941'de kurduğu işte Muzaffer Akgün, Erman Tüfekçi Hı -hı. gibi Turan Bulut kaldı bir tek. Hı -hı. Yani ölümünü duymadığım için kaldı diyorum. Umarım uzun yaşar. Hı -hı. E, onlar eliyle e, bu derlediği halk ürünlerini radyodan e, tekrar Halka sunmuştur hı hı. Hatta öyle anlatılır ki Anlatılır değil hayatın gerçeği Nerman Hanım'dan Muzaffer Akgün'den dinledim hı hı. Ee, Güneydoğu'da bir yerdedir Türk araştırması için Ve Nerman Hanım doğumdadır ee, Rakı masasını Hazırlarlar Ve Muzaffer Akgün'e talimat Vermiştir Kız olursa Bir türkü okuyacak hı hı. Oğlan olursa işte oğlan boynuma dolan kızı yansıtan bir türkü Hı -hı. okuyacak. Böyle rak bardakları dolmuş. Saat 19'da bugünkü gibi böyle cep telefonları Hı -hı. hatta telefonlar falan ulaşmak mümkün değil. Dolayısıyla radyoyla merakla bekliyor ve oğlan boynuma dolan diye anons gelince Hı -hı. bardaklar tokuşuyor Hı -hı. ve yani eşinin Doğumunda bile kendisi türkü derlemededir. Oğlunun doğumunu böylece öğrenmiş oluyor. Dolayısıyla hı hı. E, sarı sözene saygım çok büyük. Hı hı. Evet. Tabii yani hepsinin ayrı ayrı yeri var. Hı hı. Ee, türkü dünyasında hepsinin ayrı ayrı not yeri tak, var. Like e, like. Mahsun'un önemli katkıları vardır. Doğru. Onun yaşamı başlı başına programlar dolusu Konuşur. zaman gerektiren bir not şeydir. Like. Ama benim türkülere ilgim, ...söz yayınları prodüktör olarak... ...araştırdığımızda... Hı hı. ...türkünün salt müziği nedir bu... ...nereden gelmiştir... ...ben... E, ...kitaplarımda savladığım bir şey var... ...yani herkes paylaşmıyor bunu ama... Hı hı. ...türkü üç ayak üzerine... ...kuruldur, diğer müziklerle farkı budur... ...yani olay, olay... ...söz, söz... ...ezgi bütünlüğü vardır türküde... ...türkü mutlaka bir olay üstüne yakılır... Hı hı. ...yani türkü bestelenmez. Yıkılır. Peki yakma nedir? Bestedir aslında ama o türkü için bu yakma kullanılır. Dolayısıyla türkünün e, öyküsüne kaynaklık eden şey eğer öne çıkarılırsa ezgisi de daha yerine oturur diye düşünüyorum. Şimdi tabii Aşık Veysel'den söz ettik. İsterseniz Veysel'le devam edelim. Evet, ne haldayım ala gözün süzenler diye bir türküsünü kullandım üçüncü kitabımda. ...kısaca onun e, öyküsüne değinim... E, ...Aşık Hüseyin'in... ...yaşamından gerçek bir yaşamdır bu... ...çünkü onun... E, ...torunundan... E, ...yazılı kaynak geldi bana... ...kitapta zaten mutlaka şeyi gösteriyorum... ...kaynaklarını gösteriyorum... ...Aşık e, Hüseyin... E, kemançalar, ...fakat şeydir de... ...yani köyde böyle küçücük bir... ...arsası vardır... E, ...Ankara evlidir... ...Ankara'da... E, kasinolara falan takılır... ...ve orada da bir... ...bir... ...hanımla tanışır... E, ...o günün koşullarında... ...çok da göze batmıyor ikinci evlilikler... ...alır köyüne götürür... ...köylü özellikle de... ...birinci eşinin çevresi... E, ...hanımını... E, ...rahatsız edici... Yani, ...yaklaşımda bulunur... Yani. ...kitapta şöyle yaklaştım yani... işte. Hüseyin'in e, kentli karısı ite köpek diyor. Bilmem ne yaşamı böyle tırmalarlar yani. Hüseyin rahatsız olur. Ve der ki sen ananı özlemişsindir. Gel Ankara'ya gidelim. Trene binerler. Birinci durakta e, elinde testi su e, almaya gidiyor olur. Ve tren hareket eder. O kemanesini alır. ...şeyin başına oturur... ...çeşmenin başına oturur... ...kız bekler bekler... ...başka bir kompartmana geçmiştir diye... tren gidiyor çünkü... ...böyle bir finaldir... ...çok yaşamaz, köyüne döner... ...çok yaşamaz... ...ardında epey türkü bırakır... Bunların bence en önemlisi yaşamını aktaran en önemlisi ne haldeye gözün süzenler, ne olursun boylum gör beni beni, eşinden ayrılıp yastı gezenler her akşam, her sabah der beni beni diyesin. Aşık aşk, aşk Feysel'den dinliyoruz. Veysel'den Öykülerle Türküler Sivaslı Aşık Hüseyin, kısacık ömrünü birkaç Türkiye sığdırıp göçtü dünyadan. Yaşam öyküsünün bir parçası olan türküsünü Aşık Veysel'in sesinden sunuyoruz. Yarından ayrılıp yazdı gezel nayır Her sabah, her akşam der beni beni mi? Uy beni beni, mi? yar beni beni mi? Vay beni beni Yarından ayrılıp yazdı gezel nayır Her sabah, her akşam der beni beni Vay beni beni, yar beni beni Vay beni Vay, beni mi? san sohbet olan dialayım demek bana yana yana kullanlam Sen bir başçıvan ol be de gulaayım Uza dallerin beni beni beni beni diye beni be değil Vay beni be sen bir bahçıvan oldun ben de gülün aidim O zedallerin beni beni ne? vay beni beni ne? yar beni beni ne? vay beni beni ne? song gism gism yerde marda mayır kaşlar ilemel yüzsem siganer bu zalim belli ben olaydım çemey yakışı sevdiğim sar beni benim mi beni benizney yar beni beni vay beni denin Güzelim beli olaydım kemeğim Yakışır sevdiğin sarı beni benim Ey, uy, Beni beni yer beni benim Ay beni benim. Gözüm görmez oldu kanlı yaşlardayım Tamıyorum hayal mayal düşlerdün Sevdiğimiz düdü uçan kuşlar dayı her seher vaktinden sonra beni benim uy beni benim niyar beni benim vay beni benim Sevdiğimiz düdü uçan kuşlar her seher vaktinde sor beni beni mi... Uy, beni beni mi... ...severim seni mi... ...sen de sev beni mi? Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında... ...Yaşar Özürküt'le... ...söyleşiye devam ediyoruz... ...Veysel'i dinledik... ...şimdi sırada ne var Yaşar abi? Benim bir savun var diyorum ki... Hı hı. Ee türküler bir olay üstüne yakılır. Hı -hı. Demin de söyledik evet. onu. Ama e, türkülerin feodal dönem ürünü olduğunu, kapitalizmin gelişmesiyle e, artık türkü üretilemeyeceğini sağlayan çevreler de vardı. Bugün benim efkarım var, zarım var adlı bir türkü. Bunun e, üretim süreci benim savımı perçinleyen bir... Hı -hı. Bugün e, de türkü yakılabilir. Ki sorunlar sürüyor. Aynen. aynen. Yani, yani tabii ki. Alkın sorunları yaşıyoruz. Çünkü türkünün e, duyguları yansıtır. Sevinci, evet. özleme, ayrılığı e, sorunları değil mi? Evet. Yani bu insanın yaşamında bunlar var olduğu sürece Türkü türküde olacaktır. Yani kapitalist süreçte belki o kapitalizmin getirdiği sorunları yansıtan, e, özü öyle olan Doğru. türküler olacaktır. Bu türkünün e, ...öyküsü çok yakın. Yani yaşanmış olay... ...birebir Aşık Özlemi... Hı hı. ...Muammer Badem adında... E, ...Mahlası Özlemi'dir. Hı. 1980 sonrası... E, ...kısaca değinim izin verseniz... Tabii tabii. Ee, ...çocukluk arkadaşı olan Ümve ...Ümmü ile bir e, söz... ...kesmişlerdir. İkisi de... E, ...Alevi Bektaş'ı... ...neyinden gelen ailelerdendir... Kendisi Ankara'ya eğitime gittiği zaman kız okumasın istiyor. Çünkü ev kadın olacaksın. Ben iletişimi okuyup döneceğim. Birlikte olacağız, evleneceğiz filan. Aileler de biliyor bunu. Fakat gittiği zaman şeyde politik görüşte de vardır. Bu şiir filan da yazıyor. Besteleri de yapabilmesi için tabii. Hani bir ben var ya. Bir tanem bir ben, karanlıklara sığınıp ağlayan, umutlar peşinde koşan ben, yaralıyım zalimin ahıyla falan gibi böyle bir şiir yazıyor. O günün e, tukaka edilmiş bir derneğinin duvarına da şiir asılıyor. Hmm. Ve 12 Eylül sonrası o derneğe yapılan baskında bu şiir yazarı kim filan işte onu da alıyorlar içeriye. iki buçuk yıl nefessiz kalıyor içeride tabi hapiste kalıyor. Bu süreçte kızın babası bir devlet memuruna. Onu everiyor. Ee, sonra iki buçuk yıl sonra durumu öğreniyor. Hapisten çıktıktan sonra askeri alıyorlar filan. Özlem'i birebir e, aktardı sesi var. Bir başka programda onu başta başına vermeyi isterim. Çünkü işler açısı bir şeydir. Bir gün e, diyor şeye çağırdılar. Çorum televizyonu çağırmış. Program için çağırmış. Fakat e, Amasyalıdır kendisi. Oradan otobüsten inerken karşılayanlar diyor ki e, Ümmü sizler ömür Ümmü'yü kaybettik fakat vaat e, vasiyet etmiş benim gömüleceğim yere e, o biliyor ona sorulsun filan. Şimdi kızı çok o, askerden sonra da epey haber salıyor birliktelik için ama iki çocuğu olmuştur o devlet memuru onun Aileden kovmuştur falan filan. Hı -hı. E, kabul etmiyor Hı -hı. özlemi. Hı -hı. Bunu ben şeye çağırdım. Yapı kredideki o tamam, günlerden söyleyeyim. birine çağırdım. Muammer Ketenci. Muammer beraber iki muammer yan yana getirdik. İzlemiştim. Ve e, diyor ki e, indim stüdyoya girdim. Ne kendi e, eserlerim Hı -hı. ne Mahsuni. Mahsun ile çok büyük e, ortak çalışmalar olmuş. Hiçbirisi Hı -hı. aklımda yoktu diyor. Girdim stüdyoya. Bu haber aldım. Fakat yayında anons edilmişti. Sazı çektim. Vurdum sazın teline. Bugün benim efkarım var zarım var. Değme felek. Değme telime benim. Gül yüzü cananı elden aldırdım. Ecel oku değdi telime benim. Diye bir ürün çıkmış bugün. Şimdi onu dinleyelim. Sevilen, sevilen bir yaşam öyküsünü aktaran güzel bir türkü. Aşık Gözlemi'den dinliyoruz o zaman. Teşekkürler ne mefkarım var zarım var bugün ben hepkarım var zarım var daima felek değme değme telime benim daima zamım değme değme telime beni, değme zalıım, değme, değme, telime beni. Gül yüzlü cananı dost, dost elden aldırdım Gül yüzlü cananı dost, dost elden aldırdım Ecel oku değdi dost, dost gülme beni Değme fenek değme değme elime beni Değme kadın değme değme telime benim O kim gelse dosttu sarmaz yara O kim gelse dosttu sarmaz yara İlebaz bazı yar ile baz dosttuk aştım ara İle bazı dostnum dosttur aştım ara Ne köşkümü boydu can can, ne de sarayı Ne köşkümü boydu dost dost, ne de sarayı Baykuşlar tüneli dost dost, dalma beni Değme fenek, değme, değme, elime beni Değmez adım, değme değme, telime değme Özlemeyin başım meydos, dumanlı dağlar Özlemeyin başım meydos, dumanlı dağlar Gözlerim yaş dolu dolu, içim kamağlar Gözlerim yaş dolu dolu, içim kamağlar Güz geldi dostuz, bozuldu bağlar Güz ayları geldi dostuz, bozuldu bağlar, bağlar. Hazran yeli değdi dostuz, gülme be neyme Değme fenek, değme değme, be Değim azadım, değim, değim, değim, gülime Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında TRT'de 1971-1981 yılları arasında ses prodüktörlüğü görevi yapan sevgili Yaşar Özürküt abimizle konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi sırada ne var abi? Hangisini Şimdi ben türkülerin e, öykülerini, çalalım, öykülerini yazarken gerçekten o duyguyu yakalayamazsam... Yani beni yazdırmaya itmezse hı hı. E, onu böyle bir belki çok zorlanmışsam program yetiştirmek zorunda isem aksi halde mutlaka derinliğine beni duygulandıran e, sosyal içerikli türküler daha çok ilgilen, öyküler ilgilendirmiştir. Hı hı. Şimdi Karacamışları vurdum bayra diye bir olay beni çok böyle derinden yaralamıştı. Nedir abi? Bir köyde garip bir çoban vardır. Genç çocuk. Kimsesi yoktur. Köyün e, sığırlarını gütmektedir. İşte camışlar, inekler önüne katar. Otluğa götürür akşam geriye getirir. Hı hı. Ve evlenme zamanı geldiğinde de köylü birleşir. Ona ev vermeye karar verirler. Uygun bir kız bulurlar. Bir tane böyle e, çülakiden bir elbise yaptırırlar. E, işte postallarını boyatırlar filan. Davul zurna ayarlarlılar. Tam düğün vurulurken tabii ki o gün e, hayvanları otluğa götüremez kendisi. Bir genç çocuğu görevlendirirler. Tam böyle davuz duruna e, düğün aşamasında sırasında e, ergelenin e, teslim edildiği <gülüyor> biliyorsunuz hayvanların evet, evet. birlikte olduğu şeye <gülüyor> köylü ergile eder. Teslim edildiği çocuk koşarak gelir. Ee, iki camışın mandanın adı e, camıştır köyde Hı. Erzurum'da camıştır Adana'da camızdır. İki tane şeyin e, kavga ettiğini kavgaya başladığını söyler bu daha önce de olan sık olan şeydir ve hele bir tanesi elinde büyümedir e, çok e, sever onu ...ve koşarak artık düğünlü falan unutur... ...ama üstünde elbisesi... ...o çülakeden yapılmış olan elbise vardır... ...gider... ...her zaman yaptığını yapar... ...iki tane manda... ...önce ayaklarıyla böyle kükreyerek... ...kendilerini hazırlarlar... ...boğa güreşi gibidir evet. bu... ...kendini hazırlarlar filan... ...ve vakti saati gelince... böyle ...buruşurlar... ...bu her zaman ikisinin arasına girer... ...ellerini kaldırdığı zaman... ...hayvanlar buna itaat eder... Yani hmm. çok önemli bir şeydir. Yani onu idare eden çobanla hmm. o hayvanların bağını gösteren bir şeydir. Ve gene her zaman olduğu gibi ellerini açar, bekler. Fakat bu defa istediği gibi sonuçlanmaz. Hmm. Onlar e, boynuz boynuza gelirler. Çünkü gariban çobanın artık yırtık pırtık elbise değil, hmm. yepyeni bir kumaş kokusu evet. vardır. Bu öykü Türkiye'ye aktarılmıştır, çok sevdiğim bir dostum Muharrem Akkuş derlemiştir, onun sesinden tamam. sunuyoruz. Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programın sonuna doğru geliyoruz. Bugün e, konuğumuz Yaşar Özür abimizdi. E, şimdi son olarak ne yapalım Yaşar abi? Sözü saza bağlamak koşuluyla evet, evet. herhalde ki hem okudum hem de yazdım var. Tamam. Onu verebiliriz. Olur ama evet. nasıl yapalım öyküsünü türküyle birlikte mi seslendiririz okuruz? Evet. Çok kısa vereyim ben. Olur, olur. olur, olur. İşte Mehmet Bey adında bir zengin tamam. e, Çorum'a gitmektedir. Hı hı. E, Alaca. Alaca'da oturuyor, Çorum'a gidiyor. Çorum Fakat daha da eşkıyalar çeviriyor. Ölümü hı. üzerine e, türkü yakılıyor. Olayın özeti bu. Özel e, olarak söyleyeceğim bir şey e, bu türkünün içinde El yazıya, el yazıya, duman çöktü, çöl diye okunuyor. Onu bir avukat, Başaran Soy adlı birisi mektup yazdı. Çöl diye bir yer yoktur, göl yazı dağında geçmiştir olayı dedi. Bunu düzeltmiş olalım biz de ama hala türkü Çölyazı diye okunmaktadır. O zaman Türkiye'yi dinliyoruz Tabii. şimdi. Hı -hı. Hem okudum hem de yazdım. Çorum'un Alaca ilçesinde geçmiş bir olayı yansıtan türkümüzü usta sanatçı Şahin Gültekin dile getiriyor. okudum evi yazdım yalan diyorsun senden bezdim oğlum oh. hem okudum evi Gurbân anam eşikte yatan göz uyar. Gurbân anam gurbân anam eşikte Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında bugün sevgili abim Yaşar Özürküt'ü stüdyomuza konuk ettik. Tabii onunla muhabbet etmek çok güzel ama radyonun programın süresi de ne yazık ki kısıtlı. Ben Yaşar abiye radyoya katkıları için ve tabii bugün yaşayan veya hayatta olmayan bütün ilerici radyo emekçilerine... Teşekkür ediyorum. Yani uzun ve sağlıklı bir ömrü olsun Yaşar abinin son sözlerinizde alabilir miyim programla ilgili? Sonra yine umarım bir başka gün yine devam ederiz muhabbete Türkler konuşmaya Tabii dinletmeye. tabii. Ben çağırdığınız için teşekkür evet. edeyim. Söyleyecek fazla bir şeyim yok. Yani bir işte mültecilik yaşadık. Evet. Onları bir kitap halinde topluyorum. Biliyorum. Onu sormuştunuz, ha, evet, sorduğunuz bir, için söyleyeyim. Bir evet. Bir kitap hazırlığımız var. Evet. Yani onu da işte hastalık. Evet. Devreye girince kaldı. Evet, evet. 22 türkü hazır. 50 türkülük bir projedir. Tamam. Sanıyorum Ondan... ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilgilendi. Çok güzel. Böyle bir yerden çıkacak. He, Herkese bekliyoruz <gülüyor> o zaman Yaşar tamam, Abiciğim. Tamam i̇yi güzel. ki varsınız. Çok, evet, çok teşekkür ben ediyorum. teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar bugün de programın sonuna geldik. Hepinize müzikle dolu iyi bir hafta ve esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. Babilden sonra. Together bırakılmış sesler. Müzik Hazırlayan ve sunan Erdemen Türçel.